Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Müslümanın diğer kişilere olan 5 hakkı. Nasıl Müslümanların tabii hakları çok birbirlerinde. okuyayım hadis-i şerifte bize bunlar bildiriliyor. Bir Müslümanın diğer Müslümana bundan 5 hakkı nedir bunlar? Bu şerif hem Buhari'de hem üstünde geçiyor. Yani en sahi hadis-i şeriftir. Öbürü peygam Aleyhisselam Hazretleri Hakkülü Müslimi, Alel Müslimi, Hamsün. Bir Müslümanın diğer Müslüman olan hakkı beştir buruyor, bu hadis şeriflerinde. Nedir bu beş hakkı? Ha, bu Müslüman arasında bir bağlantı, bir kardeşlik, bir dayanışma oluyor bundan muhteremler. Nedir bunlar? Birincisi reddü Selamih. Selam verildiği zaman o selamı alıp kabul etmek. Birincisi bu. En başta bunu sayıdı şeriflerinde. İkincisi ve iade ettim oldu ya ...hasta ziyareti. Üçüncüsü... ...vettiba-ı cenadeti... ...cenazeye tabi olmak. Yani peşine gitmek. Dördüncüsü... ...ve icabeti daveti... ...meşru bir davete... ...icabet etmek. Beşincisi... ...ve teşkimiyetin altısı... hapsen kişiye... ...teşkit etmek... Tabi tek inşallah bunları. Daha geniş açıklığım inşallah. Birincisi reddü selam. Bir kişiye sıram verildiği zaman bir Müslümana o selamı almak nedir? İslam'da sıram vermek sünnettir. Alması fazlardır. Allah teala buyuruyor. Ve yüze huyyitün bittehiyyetin Fehayu ilahar. Size selam verildiği zaman o selamı alınız mevlam buyuruyor. Hem de daha güzeliyle ya da ile alın selam buyuruyor. Yani Allah Teala bize burada selam verin buyurmuyor. Eğer böyle olsaydı. Onun yolda yürüyen bile her gün selam verse, selam, selam verseydik, İrem <gülüyor> Yani İslam'ın şu güzelliği her şeyin yerinde olması İslam'a verici. Allah Teala biliyor. Size selam verdiği zaman o sem alınız ya daha güzeliyle ya da aynı alın selamınızı görüyor. Bu ayet-i kerimeye göre bir kişi tek başına duruyor kişi. Yalnız. Bu kişi gücü selam verdi. Bu kişinin o selam alması bu kişiye farz-ı ayın oluyor. Farz-ı ayın oluyor hem de. Almasa bir farzı terk ettiği için bir günaha göre muhtemelen bakınız. Demek ki bir kişi tek başına. Evinde, işlerinde, yol neyse kişi tek başına bana bir Müslüman karşıı selam verdi Bu selam alması... o kişiye farzı ayın oluyor kendisi alması gerekiyor Al almasa günahkar oluyor Eğer selam verilen kişiler iki veya daha fazla ise toplumsa o zaman selam almak farzı kifaayı oluyor kifaye işinden bir selamı aldı mı? ...yeterli kâfi olduğu anlamına geliyor. Yalnız tabi... ...selamı alan sahabe giriyor... ...diğerleri günah girmiyorlar... ...ama hüzün kalıyorlar. Her biri... selam alsın daha iyi olur muhtemelen. Demek ki... ...üç beş yılı grup... ...biri geldi selam verdi. Hepsinin bu selam alması... ...daha eftel. Ama işçiden biri selam aldı mı yeterli oluyor ama sevabı selamı alan kazanır derler. Hatikine Mevlâm buyuruyor, "Selam alınız bi ahsene minha. Feyyü selam alınız bi ahsene milha, verilen şeklinden daha güzeliyle alın." Nasıl daha güzel olur? Buna ta bir kelime ilave edilirse daha güzel olur. Bir istilam verdi. Ne dedi? Esselam aleyküm dedi. Allah'ın kişi ne yapacak? Önce bir ver lazım burada. Ve aleyküm selam. Bir de buna ilave ederse rahmetullahi bu nedir? Daha güzel olmuş Allah'ı. Ve aleyküm selam rahmetullahi. Dedi mi? Daha olmuş oluyor. E bunu böyle bilemese o zaman Mevlam buyuruyor e aynı aynısıyla Esselamu Aleyküm Aleyküm Selam geliyor. Hadis-i Şehir'e geliyor muhtemelenler, tabi çok öğretim, yaz yapacağım bunların içine işte beş konuyu. Bülü Aleyhisselam adetleri, sizler iman etmedikçe Cennete giremezsiniz. Yani bir insan insana ne kadar yaral işe de yapsa eğer o kişinin imanı yoksa cennete bir giremiyor. Yine de hadi devam ediyor. Sizler birbirinizi sevmedikçe Müslümanlar tam imana erişemezsiniz. İmanı kanı adı devam ediyor size bir şey bildireyim, bunu yaptığınız zaman birbirinizi seversiniz, imanınız kâmi olur, ne girersiniz? Nedir bu? Bırıyor, Efşşül Selamet Beynüküm. Aranız selamı yayınız, bollaşırsınız. Yani selamı kısamayınız, aranız çokça selam veriniz bu Gerçekten bu selamlaşma. Müslüman birbirine kaynaştırıyor. Tekiştiriyor mu der birleştiriyor Hatta bir kimse yabancı bir yerde mesela bir kaç kişi hele gece karanlığında ıssız yerde kişi karşılaştı yabancılarla. Kişi karşıdan bak acaba bunlar önde gibi insanlar diye. ıssız yabancı yerde ama o yabancı kişi buna istiram verdi mi? Hemen korku enişe gider mi? Hem ona bir güven gele bakınız. Yani selam da, bu böyle bir selam vardı. Nedir selamın anlamı? Esselamu Aleyküm. Önce esselam, Allah'tan Tanrı'nın bir isim. Esselam. Veya anlamı sözlük olarak da, selamet dileme. Hem dünya, hem artı selamet dileme. Yani dünyada, sağlık, sıhhat, huzur, güven ortamı olması, tabi ahirette de her türlü selametin gelişmesi. Demek ki veren kişi aslında bir Müslüman kardeşine dua ediyor. Esselamu Aleyküm. Allah'ın selamı, esma gereği size olsun gereği. Yani selametle olunuz. Hele kişimiz yola çıkacak selam veriyor, selam alıyorlar. Nedir bu? Ona yapılan bir duadır bu. Hadi Allah'ın selamı üzerinde olsun. Diye kişi yola çıkmış oluyor. Tabi alan kişi nabiye o da diğer kardeşine bir mukabele dua etmiş oluyor. Ve aleykümselam. selam. Yalnız esselam aleyküm, aleyküm selam olsa yani selam sana olsun, sana olsun anlamına geliyor. Burada ve ile Bab gelince ve aleyküm selam olunca tam Allah'ın selamı yaptığım dua bana olsun ve aleyküm selam sana da size olsun anlamına geliyor muhteremler. Yalnız tabi bu selam müslüman arasında olması gerekiyor muhterem. Şimdi biliyorsun bazı büyük şiirlere tabi genelde e, karışık oluyor. Ee, Müslüman olmayana selam verilmez. Hadeşi okuyormuşlar Müslüm'den, Bülay Aleyhisselam Hazretleri, La tebdül yehude velen nesara bi selami. Resulullah böyle Bülay Aleyhisselam Hazretleri. Yahudilere, Hristiyanlara siz selam vermeye başlamayınız, vermeyiniz selam Demek ki bir kimse tabi işi icabı, bir şey icabı, bir Hristiyan Yahudu'nun yanına gittiği zaman ona selam vermemesi de gerekir ki veremez. Bekr oluyor mu Veremez. Peki onlar selam verirse ne olacak? Onlar selam verirse, Peygamber bize bunu da bildiriyor mu Hem alışveriş buhar hal, de. İsa sana Lütfüm el kitabı. Fekulü ve aleyküm. Size Hristiyan Yahudadan gelirse selam verdiği zaman Fekulü ona şu ödeyiniz ve aleyküm. Yani, ve aleyküm bu kadar. Ve aleyküm, selam yok. Yalnız ve aleyküm. Bu kadar yeniden Çünkü onların niyetleri başkadır. Maksatları başkadır. Çünkü Peygamber'in zamanında da Yahudiler, Medine bulunan Yahudiler Peygamberin e selam verdiği Yahudiler. Peygamber e mesela ne derlerdi? Böyle bir ağız kalabalığıyla es-selamı yerine es -sam derler. Es-sam derdi. Lütfü bakınız. Es-selamu aleyküm diyeceğim demezleri de bilinçli olarak, kasit olarak es-sam aleyküm derdi. Es-sam aleyküm derlerdi. Bir gün Peygamber oturmuştu evinin önünde. Ayşe Hanımın yanında idi. Oradan Yahudiler'e geçtiler. Yine peygamberler selam öneriler güya. es Aleyküm diye. Peygamberimiz hiç tabii bir şey onlara. Yalnız ve Aleyküm dedi. O kadar. Hazır Aişte Sıddık'a Validemiz onların selamdaki anladığı kelamlarını, Essam olduğunu anladı. Onun anlamında bildiği şahşı Aişte Validemiz kızdı. Öfkeye geldi. Öfkeye geldi. Allah'ın lanetisi olsun. Onlar başında bağırmaya Yahudilere. ha? De dedi ki Ya Eşe Sus. Neye bağırıyorsun? Ama bak ne dedi ya Rusya bunlar sana? Ben biliyorum ya Rusya. Aşağıda. Ben biliyorum. Ben onlara aleyküm dedim. Onlar bana ne demişlerse senin kendi başında olsun anlamına geliyor. Onların yaptığı bedut bana tutmaz. Ama benim doman tutun onlara buyurun Bu şekilde Bir kimse, bir Müslüman kardeşine iki kelim bakınız. Esselamu Aleyküm dediğimi, o anda kişi on sevap alıyor. On sevap alıyor. Bir insan on kişiye selam verse, ne yapıyor? Yüz sevap yapıyor. On kişi selam verse. E bir insan yüz kişiye selam verse, bin sevap alıyor. Bakın. Nedir bu cevaplar? Bunlar bizim yan gelir mi Yani farzların, sünnetin dışında, dışında vakit sünnetin dışında, bunlar bizim hatta farkında olmadığımız yan gelir mi İnşallah bir Müslüman, tabii selamı bilinçlerine gerekiyor. Yani bir sünnet iyi etmek, Müslümanların dua etmek amacı ile. İnsan iyi niyetle bilinçli olarak selam verdi mi? daha da şu oluyor. Bir Müslüman mahşer yerinde mahkeme i kübra'da mizan başına gelince tabii kendi bu şeytan farkı değil ama sıraları. İnsan genelde tuttu orucunun, kıldığı namazının, ...verdi zekatının, hacının, okuduğu Kur'an'ın insan geldiği kişi bunların hesabını bekler orada da. Böyle olacak. Ama kişi bakacak... Kemal defterine... ...Fesubanallah... ...filan gün 10 kişi selam vermiş... 20 selam vermiş... ...şu kadar gece, gündüz evine girmiş, çıkmış... ...çok selam vermiş... ...hep yazılmış bunlar ama... ...hep yazılmış bunlar... ...elhamdülillah milyarlar, milyar selaplar... ...yeni ...bir insan tabi evine gittiği zaman da... ...eğer evinde... ...gerek eşi... ...gerek çocukları varsa... Hatta çocuk bile olsa eğer çocuk selam almayı becerecekse ona selam verilir. Bir gün Hazreti Enes Radhan Hazretleri giderken yoldan çocukları gördü. Tabi oynuyor çocuklar. Onlara Hazreti Enes selam verdi çocuklara. Dediler ki tabiim peygamber görmeyenler sonra gelenler ya Enes sen çocuklara selam verdin. Evet, Rüşdüllah sana verken gördüm, onu sana verdim bu müsterihimler. Peygamber çocukları sana verir Nedir bu da? Çocukları da hem İslam alakına alıştırmak, İslam alıştırmak, hem onlara dua etmek, dua etmek. Kişi gerçekten karşımda dua ediyor ama onun duasını da almak oluyor burada. Oluyor böyle Hatta bir insan mesela yolda giderken, orada burada yabancı yerde. Şimdi mesela tanımıyoruz bir sene. Şey. Selam verdik. Bilemeyiz. Hızlı selam belki de. Ne? Allah, ın, Allah ın dostu belki de. Selam verdik. O tabi ne yapıyor? Ve Aleyküm Selam Selam alıyor. O da bizi dua etmiş oluyor. Elhamdülillah bir Müslüman hem Selam'ın hesabını alıyor hem de bir Müslüman duası almış oluyor. Bir de Selam'la ilgili genelde ülkemiz yerine Türkiye'de terk olunan bir sünnet var. Hazreti Halkı Muşak Bey hakikaten Hüca Aleyhisselam Bey'ten bir eve girdiğiniz zaman Fesellim Allah ehlihi evde kim varsa ona selam verip buyuruyor. Hatta bir kimse bir eve gittiği zaman selam vermeden konuşursa ona cevap bir pek aslında muhtemelenler. Yani biri geldi evimize, şeyimize tabi bu artık esnaf için pek geçirip olamıyor da mesela benim başıma geldi cemaatimiz Medine'de o kaldığım zaman orada bir hurmacı dükkana girdim hurmacı birine konuşuyor ben de ona hurmanın fiyatını sordum dışarıdayım ben içeride o konuşuyor. Konuşuyorlar. Ben hemen fiyat sordum. kurma fiyatını sordum. Bana bu hiçbir şey cevap vermedi. Ben de duymadı zannettim. Tekrar sorunca, bakın aynı bunu şunu söyledi. Aynen. Kelimesi kelimesine Hiç unutmadım bunu. Kul evvela selam aleyküm bana ise. Evvela selam ver. Olsa son sorununun başında. Bana esnaf firmanın fiyatını söylemedi bakınız. Aynı bunu istiyor Önce selam ver, sonra sonu sorabilir miyim? Ben, ben tabii memnun oldum, selam verdim, güldüm. O da güldü, fiyat nasıl olduğunu tabii Demek ki tabii günümüzde esnafını artık uygulamıyoruz ülkemizde de. Hiç olmasa özel gelen kişiler, evimize gelen kişiler. Demek ki biri gelip de selam vermeden konuşmaya başladı mı Ona konuşma gerekiyor. Ne gerekiyor? Arkadaşlar evvela bir selam ver de ondan sonra konuşmamaya terimler. Demek ki Peygamberimiz bize bu Emre Şerif Aleyhisselam Hazreti'nin bir eve girdiğiniz zaman evde kim varsa onlara selam veriniz. Sizce <gülüyor> hariştüm Çıkıyorsunuz yerden dönüyorsunuz şimdi. Fevdû ehlehu selamin. Çıkışta yine ev halkını selam ile veda ediniz. Aynı şekilde selam verip biz ayrılın buyurun. Bizde genelde iki Müslüman, kararlaştırın bir Müslümanlar selam veriliyor. Genelde Fakat ayrılırken bize selam verilmiyor. İşte, i̇yi akşamlar, hayırlı akşamlar, iyi işte, iyi günler, şunlar bunlar bir takım kavgalı sözler. Gidiyor bunlar. Efendim işte iyi değil bu sözler. Söz iyi olabilir ama sünneti seni kaldırınca bidat'a giriyor. Muhtemelen. Eğer bir yapılan iş fiil söz bir sünneti kaldırıyorsa ona bidat deniyor o terimle. Bu için iyi günler, iyi iş, iyi hayırlı şun demektense demek karşılaşığımız zamanda ayrılırken de elen yani sıramırıp arama gerekiyor. Geçiyorum ikinci inşallah şimdi. Hasta ziyaretine geçiyorum inşallah. Tabi İslam'a daha çok konular var ama inşallah ancak beşi bölüyoruz bunları inşallah. ikinci bölümdeyiz. Hasta ziyaret. Hastalık herkesin başta bir gelebilir mu? Bir insanın yaşamın normal olmadığı mı bu kişi bir hasta deniyor. Hastalıklar insan mutlaka cezalara gelme muhtemelen Hasta iki yanı kişiye gelir. Ya tekür ya seyyah deniyor. Günahlara kefarettir. Veyahut da terhü-ü derecat deniyor. Kişinin derecesinin yükselmesi içindir. Bunun için evliyalara da peygamberlere de sahabelerde hep gelmiştir. Neden geliyor? Onların genelde günahları olmasa bile terfi derece alır. Hele o güzel Mevlamız bir kulunu sevdi mi? Kul ihlaslı, samimi Allah yolunda kul ama fazla bir şey yapamıyor. yapamıyor. Allah kulunu sevmiş ama. Allah kulunu sevmiş. Rabbim ne yapıyor? Kulunu Rabbim imtihan ediyor. Hastalıklarla bu sefer. Hastalıklarla, kula sabretimi hastalığına her an terfi derece at oluyor, derece altıya falan. Ve bir kimse sağlığında sıhhatin yaptığı ibadetleri hastalığı yapamasa, hani yapmış gibi de siyah oluyor teremler. Mesela ki sıhhatinde camide namaz kılıyor cemaatler, hastalığı gidemedi camiye, aynen ki cemaat sahibini Alıyor muhtemelen. Kişi sıhhat neyken oturup mesela evinde işte konukuyor, zikir ediyor, şunu bunu yapıyor. Hastalığında yapamadı onları. Yapamadı onları. Yapmış gibi sevap oluyor muhtemelen. Yani aslında hasta bizim için ya günahlarımıza kefaret oluyor ya da elhamdülillah terfi derece at deniyor. Derece yücelmesine sevap oluyor. Şimdi burada konumuz hastalık değil de Hasta ziyareti ile ilgili. Şimdi şu had baktığımız zaman peygamberimizin şu anlatım tarzı usulübüne bakmakta. Burada beş konu alıyor Peygamber da. Fakat bu beş nasıl işleniyor bakın. Önce selamla başlıyor. Kişi sağlıklı, sıhhat içine gücünde bir toplumsal İslam toplumu var. Önce selamla başlıyor. Suriyenin hastan oluyor bunların. Hastan kişi toplumda evet ayrılıyor ama diğer insan bunu bırakmaması gerekiyor mu bak Yani diğer Müslümanlar kabarması gerekiyor <gülüyor> Hasta ziyareti. Hadis o kadar şart Tirminizden buyurarsınız etlerin, Müslümin yevdü müslümanı kudreten. Bir kimse bir Müslümanın kardeşini hastayı ziyaret ederse gündüz. İllâ sallihe hitim ve melekin hatta yümsiye. Bir kimse gündüz sabah öğle saniye ise bir Müslüman kardeşi hasta ziyarete gitti. O gün akşama kadar bakmaktaydı. Akşama kadar 70 bin melek o kişiye dua ediyorlar. Kime? Hasta ziyarete gidene. Zin'uadehu aşiyeten salise ölümlekin hatta yuz Bir kimse akşamdan sonra eğer ki bu ziyaretin yaparsa yine aynı sayıda melekler sabah kadar o kişiye dualar etmektedir Daha çok işlere var tabi bu konuda hasta ile ilgili hadisler çok var değerli cemaatimiz. Hasta ziyaretinde ...genci sahibi kim alıyor... ...orada... ...en az oturan kişi Allah-u'sihaba muhtemelen bakınız... Eğer bin hast fazla oturursa... ...bu kişinin sahibi oradan noksanlaşıyor muhtemelen... ...noksanlaşıyor efendim... ...ancak... ...hasta olan kişiye ...çok garip, yalnız... ...kimsesiz, geleni yok da... ...öyle beyni sağlam... ...kalbi sağlam da... canı da sıkılıyor... Çok ıslah ederse ama kendiliğinden ıslah ederse o zaman oturulur. Bunun dışında hasta yanında kim daha az oturursa o sab daha fazla alıyor muhteremler. Çünkü ya, hastanın tabi derdi vardır muhteremler. Hidrara vardır, şusu vardır, aksırması vardır, öksürmesi vardır, uyuşmuş gibi bir yere şu zıbırı vardır. Tabi rahatsız olur başkanın yanında. Rahatsız olur. Bu demek elden geldiği kadar hasta ziyaretinde az has oturmak gerekiyor. Onu fazla yormamak gerekiyor. E, kişi gidiyor, hastaya gidiyor. Ardından sıfırdan başlıyor işte. Nasıl başlıyor, nasıl olur nasıl, nasıl oluyor. Bak adamım, sen doktor musun? Anlıyor musun hastalandan? Yorma karşı bir kişi böyle Bir de bir insan gurbette hastalansa Bununla biz sağ olun bakalım şimdi gurbette. Eğlenin garibi... ...İmzahı ...bir insan garip deniyor... ...kişi vatanda uzakta... ...yakınlık kırıyor kişinin de... ...kişi gurbette hastalansa. Fenazara an yemini... ...kişi hastalandı... ...işte otelde... ...evinde hasta kişi düştü. Bu kişi... ...Pekamber'e... Fenerbahat Yemin'i şöyle yaktıran bir sağına baktı şöyle. Yalnız ama. Ve Anşimali'ye şöyle sol parami bakındı. Emin emamiyi önüne bakındı. Emin halfiyi arkadır baktı. ehaden Yârifü'yü bir tane kişi göremedi. Şimdi. Hasta kişi gurbette gerek evinde tek başına yaşıyor. Gerçekten otelde, odasında hastalandı gece, gündüz. Bir hastaneye düşmüş kişi, gurbette kişi. Demek ki kişi gurbette hastalandı. Bundan bir garip selme bu tabi bir kişi de. Şöyle sağına bakıyor. Acaba bir tanıdık var mı acaba? Bakıyor. Yok. Özür bir Hastanede ki Aynı odada yatan hastalar. Böyle birini rastgele Öyle birisine de yandakiler, gelen ziyaretçiler çok ama yani camdan, kapıdan geliyoruz yarışlar. Zorlar geliyor yarışlar. Dumanlar geliyorlar. Bir kişi tek başına. Hiç kimse yok ama kişiler. Şimdi kişi bakıyor. Sana bakıyor. Acaba beni bir tanıdım var mı bakıyor sana? Yok. Sana bakıyor. Hakkına bak kimse yok. Yaşrullah lehü ma tekad deme minden Ki şu anda garipsiyor. Hiç tamamcık yapayanın zorladı, halini soran yok, ilgine yok Kişi anda bir garip seniyor, gözü yaşarıyor, hiç tabi burkuluyu içerisinde, on Allah tabi kulun günahını affediyor. Ma tekrar mizan biri. Kulların günah varsa da küçük günahlarını affolmasına seyboldur bunlar mütevelli. Tabi e, sabır etmek ve şikayet olmamak şartıyla ilâ Araya şikayet girdimi, mi, kul silaptan mahrum kalıyor muhtemelen Şikayet almama gerekiyor. Üçüncüsü, vettiba cenazeti, cenazeye tabi olmak. Demek ki bir Müslüman sağlık sıhhatli onunla selamlaşmak, halatı sormak, görüşmek, müsaabe etmek. Hastalandı, iyi gelme, ziyaret mekanisinden. Tabii bir derdim var, ihtiyacım var, ilacım ihtiyacım var. E neyse ilgilenmek. Üçüncüsü, yine bir Müslüman öldüğü zaman o kişiye de cenazesine yardımcı olmak. Yani sosyal dayanışma istanlamı. Şimdi genelde büyük şehirlerde, şehir büyüdüğü şey, mühteremler bunlar kalkıyor, bunlar kalkıyorlar işte büyük şehirde öldüğümü, tabii belediye diyetrama deliyor, gelip bunu alıyorlar, götürüyorlar, yıkıyorlar, yıkıyorlar. Ee, tabii onlar da insan, yıkayanlar da, onlar işte tabii hocaları daha de var. Fakat ne de olsa kişinin bir canı yakını çevresi olmayınca yine kişi bu da garip oluyor bir Robotlaşma oluyor böyle büyük şehirlerde, yani samit kalkıyorlar. Şimdi önce bir kişi ağır hasta. Ölüm halinde böyle bir kişinin yanında bulunduk. Ne yapmamız gerekiyor? O kişiye nasıl yardım edebiliriz şimdi? Yani kişi ah dünyasından bırakıyor o da. Bak. Prakiyah'daki. Hadis okuyorum Müslim'den. Güralsema Hazretleri ve takım dahil Allah metalaınıza kemitihbidi telk edin buyurmuştur. Le kinnu mevtaküm, la ilah illallah diyor ya. Buradan mevtaküm öyle anlamına geliyor, yani ölüm hazır olan kişi. Artık iş ölüm halinde ağır hasta, art dünyadan değişmiş. Bir insan ağır hastalıkta kişi o hastalıkta ölecek ise, kişi artık öbür alemde bağ kurmaya başlamış. Kim olsa olsun böyle başlar. Öbür alemde. Göremediklerini görmeye başlar. Ölmüş yakınlarını görmeye başlar. Onlarla konuşmaya başlar. kişi de bu dünyayı biraz bulanı görür dünyayı. Bozucan gibi görür bu dünyayı, yakınlarını. İşte o zaman ne yapmak gerekiyor azı cemaatimiz? Ölü hastanın yanında o hastaya kelime-i tehvidi söylemek gerekiyor yanında olan kişiye. O kişiliğin duyacağı şekilde bir insan ne kadar ağır hasta da olsa, artık kişinin ölüme yaklaşmıştı olsa gözleri perdelenir. Artık gözleri seçemez, göremez, tanıyamaz ama kula eşitir mutlaka. İnsan dünyaya geldiği zaman bebek olarak yine ki şu anda gözleri görmez ama kula eşitir mutlaka. Dünyaya çürük geldiği an önce kulu çocuğu. Ondan sonra gözü görmen başlar. Ödülürken de en son kulak kalıyor. Diyorlar. Kulak kalıyor. Tabi ama doğuştan sarılıp onlar tabi bunun dışında kalıyorlar. Bu iş ne gerekiyor? Ha, ağır hastanın da bilhassa o hastanın sevdiği kişi olması daha da önemli burada. otur yana başına on duyacak şekilde La ilahe illallah La ilahe illallah Arada bir sık değil Yavaş yavaş La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah demesi de daha da eftal. Eğer ağır hastanın bunu bir defa söylediğini duyarsa yeterli olabilecek. Olabilir. Eğer o hasta, ağır hasta bunu bir defa söyledi. Sonra bir dünya kelamı konuştu mu tekrarlaması gerekiyor. Mesela bir Ah dedi bir, ah oh dedi. işte anam dedi, babam dedi, bir su dedi mesela bir şey dedi. Bir dünya kelamı kelime konuştu mu? Çünkü son kelam olması gerekiyor. Hadiste geliyor. Bir iki dünyadaki son sözü eğer tevhid olursa derhal cennet müjdesi ondan. Cennete girecek. Orta girecek müteahhirler. Şimdi günümüzde tabi az cemaatimiz kişi hastalandı mı, ağır hastalandı mı tabi hemen bir telaş oluyor. Hastalara, ambulansa, şunlara işte yoğun bakıma, şuraya bırak tabi gidiyor. Onlara biraz acıma gerekiyor muhtemeler. Acıma gerekiyor onları. En iyi ölüm insanın yatağında, evinde olması. Çoğu yanında olması kişinin. Bu arada bir de sessizlik yani gürültü olmaması o anda mutlaka. Çünkü ölecek olan kişi artık öleceğini biliyor mutlaka. O kişi çok şey görmeye başlıyor. Gideci yerini de görür, mezarını da görüyor. Cehenneti cehenneti şu anda görüyor. Melekleri görmeye başlıyor. Allah şeytan da o kişiye görünüyor. Ona şeytan da görünüyor, kişi görün başlıyor. O kişi artık içine bir pişmanlık başlar. O anda kişinin de pişmanlığı O halimi görünce bir de oradan şöyle dönüp dünyasına bir hayaline bakar. Yaşı kaç olursa olsun o kişinin dünya bir göz açı kapıma gibi bir şeydir. Böyle. Yani gözü açtı, dünyaya geldi kapıyı ölüye gidiyor. Yani dünya hayatı yaşı ne olsun bir gözünü açtı ana karanım dünyaya geldi, açtı gözünü dünyaya gördü bir gördü. kapamak üzere gidiyor. Hayat kadar muhtemelen. Onun bebekliği, çocukluğu, gençliği, işi, gülüş, şunlar bunlar hepsi bir saniye işlerinde algılanıyor anda. Tabi kişi şimdi bir de ne aldığını bilebiliyor anda. Amelini görebiliyor kişi. Ki şu anda kendini anlayabiliyor, durumunu anlayabiliyor. Ne olduğunu kişi anlayabiliyor kendisini. Gidece yerinde görüyor. Ne kalıyor onda şimdi? Bir pişmanlık. Hatta buyuruyor Rabbimiz. Diyor ki zalimler Rabbena ehhirna ila ecelin karim. Artık melekler görmeye başladı. ölümü anladı. Kul kendi günah ameliyatlarını artık görmeye başladı. Yerini görmeye başladı. Ne diyor zalimler? Rabbena ama Rabbim ne olur. Ekhir na, haman beni tehir ertele. Ne kadar il acele kırıp az bir zaman ver ya Rabbi'na, az zaman ver. Hicup daha mi teker ilah geliyor? Ya Rabbi seni yapacağım, tabi edeceğim.'' bedecem. Tabi işten geçiyorum ter İşten işten geçtiye bana. Bir gün bir evcullah biri gidiyor da, Efendim ben işte diyor, e, nefsimi aşamıyorum. Nefsim bana baskı üstün geliyor. Bazı ibadetini yapamıyorum. İşte şunu yapamıyorum. E, ne yapayım acaba? E, kolay var diyor. Ölünmeyi hazır Azlar Aleyhisselam can almaya geldiği zaman hemen canlı vermedi. Azlar diyor. Sen şimdi geldin ama ben daha hazır değil ölüme? Şimdi git de. Sonra gel dersin diyor. E bunu diyemem. O halde ölümü hazırlanman gerekiyor. Demek ki o kovuklu melek azalersen muhtemelenler. Karşısına dikilecek. Yer gök dikilecek dikilecek. Dikilecek. Zaten kişi artık ölüm anına geldi mi o son nefes deniyor buna. Son saniye. Her şey orada düğümleniyor. Hayat orada bir noktaya getiriliyor. Muhtemelenler düğümlenmeye böylece. Kişi son anda artık bir gözünü bir yere diker az zerrıda görür işte arasında. Azar selam görür şu anda bir gözünü diker kişi o anda kişi yerinde görür. Hepsini görür. Olan orada oluyor işte böyle. Son nefeste böyle. Bütün mesele son nefeste. Azar selam aldı mı canını, ruhunu aldı mı yani ruhunu aldı mı yedi melek sanda var Azar selamında. Bunlar rahmet melekleri. İdime solunda, idime sağında azap melekleri. Sadık melekler rahmet işleminde belli olduğu gibi çok güzel melekler, dur yakışıklı güler yüzlü melekler 7 tane. Melekler. Soldakiler de korkuş melekler, heybetli melekler, kara melekler. Azan ruhunu alır, ruh aldı gibi. ehl iman ilk kişi ise sadık melekler ruhunu verir. Alır bunu, alır melekler bunu. Göğe çıkmaya Birinci göğe gelirler. Göktere melek bile hemen patroya giremiyor muhteriler. Her gün kapısı var. Giriş yeri vardır. Her kapının kapının melek var orada. Gelirler kapıcıya izin isterler. Girmek için. Kimseniz, i̇şte biz filan ruhunu getiriyoruz. Şuradan getiriyoruz. Öldü mü o? Yani öldü. Ay ne insandı o? Derler. Biz gibi kokar muhteriler. İlikle göktere çıkarlar. Tekrar evine getirirler. Allah'ın kötü ise birinin göğe gelir, bizi verilmez onu geri geri götürün derler. Pis kokan mağaza ruh koka kişinin de. Demek ki Avrasya'nın olan kişi yapacağımı muhteremler en oranın şey nedir? kelime Tevhid. La ilahe illallah. Muhammed'in Resul yavaş yavaş o kişi bunu Yavaş da dakımda söyledi mi, elhamdülillah, sonra söz oldu mu, kurtarıyor muhtemelen bir şey. Kurtarıyor. Bir de e, Yasin okumakta çok faydalı. Kişi ağır hasta. Yanında Yasin okumak. Tabi bilenler varsa işlerinde, bir kişi Yasin şerif okur, Yasin Şerifi okursa, elhamdülillah hem o kişi onda suya kandırılır muhtemelen. Yani ölüm çok zor mesele adı cemaatimiz. Ölüm mesele çok zor mesele. Can vermek yani. Ne demek? Artık kişi buna dayanamıyor. Öyle bir acı ızdırap ki artık kişi buna dayanamıyor. Ölüm bu mu? Kişilerimiz içi yanar böyle. ciğerleri yanar. Beyin karıştırır böyle. Muazzam sıkıntı tabii kişiden. Hatta kişi ölüm yaklaştı mı biraz daha kuvveti varken bana şey yapar. Eline atar, ayağını atar, şaba dönerek cam açtır, kapı açtırır, muazzam sıkıntı ter, ejel terler. Muazzam bir başlar, muazzam sıkma başlar bende. Sonra artık ya ajan çekiyor ya ayağından yavaş başladı mı? Aynı sıkıntı devam eder, artık eylaiyakım damaz ama. Ama o da razı bir kişi. Muazzam sıkıntıda, da, ızdırabta kişi anda biraz da hararet, hararet bende. Muazzam işi yanar, yana işi yanar anında işte o anda Allah korusun şeytan ona suretiyle karşıdan getiriyor, karşısına getiriyor bu şeytan anında. Suretiyle kişiye karşıdan şeytan nasıl getiriyor ona şeytan görünüyor? Allah korusun bak muhteremler. Ölen annesi şeklinde, ölen babası şeklinde geliyor şeytan buna. Bu gibi tahtısı getiriyor. Bak yavrum ben senice övdüm, vallahi biliyorum. Sakın ha haşalı inanma. Sahibi suyu der. Allah'ın konusunda şeye inanır. Allah'ın üstüne muhtemelen der. Gidiyor. Peki nasıl korunur insan şeytandan? Allah'ın kulu korur muhtemelen işte böyle. Yani bir insan hayatında Allah'a bağlı ise kum mevlağe sığınmışsa Allah şeytanı kulunu tanıtır. Ona korur azıca mahatemiz. İşte bir insan yanında Yasin okundu mu o kişi şu anda susuzluğu gideriliyor. Yasin Hürmet'in Allah sıksız ya kanı adraltı ekiş halinde. Ve yasin yarım kaldı mı? oldu bırakmak gerekiyor onu. Kişi mesela bir yaz okumaya başladı, afiş sesliye. Ee, o ölecek kalan kişiler yasını bilen kişi ise o kalbin takip eder durumdaydı böyle. Yarım kaldı mı? Bırakmak gerekiyor Melekler devam ediyor kabrin Onu devam ediyorlar. Yas okur muhteremler Göz açık kalıyor Süleyman'da. Teşekkürler Aleyhisselam Hazretleri sahabeden biri evine gitti peygamberimiz. Ebu Selem Hazretleri var, Ebu Seleme. İlk Müslümanlardan, ilk muacirinden kendisi. Gayet böyle tekva zühd deniyor yani. Dünyaya ilgilenmeyen bir sahabe kendisi. Ve kaşşakka basuruhu Teğmen haber verildi. Yarısı Allah, Ebu Selim'e ağır hasta, ölümlü diye. Peygamber'e gitti zamanlar, ruhun teslim olmuş mevlana zahval Fakat gözleri açık, gözleri açık, dikmiş gözünü bir şey dur ya. Fae almul dahu, teğmen eliyle onun gözünü kapadı. Kapadı gözünü. Yani demek göz kapamak, sünet oluyor. Sümmel kahle. Teğmen sana şöyle buyurdu. Inler ruha, ruh, izah kubiler, ruh alnı zamanlar kişinin bedeninden tebiyel al başar, göz onda ruhuna bakar Ruh alındı mı bedenden? Ona kişiye gözüyle kişi onda kendi ruhuna bakıyor, açık kalıyor, göz kalıyor muhteremler, kalıyor. nasıl çıkıyor? Yani görenlerden bazılarına öyle tabii anlatıyorlar bazı büyükler tarafı cemaatinde kitap yazmışlar bunlara bazıları da. E, görenler genelde ruhu yeşil nur şeklinde çiftliğine görüyorlar. İlk işler anlamında. Ve ölen kişi Allah katında değerli, Allah'ın sevgili kulu ise o anda bir evde bir nur oluşur de bir koku da oluşur. Onun ruhani kokusu. Oz arada elandıyla öyle güzel bir halde zaten onların için ölüm bir bayram oluyor Ölüm onların için bayram oluyor demeler. Usta denir, denir bunlara, Usta denir bunlara, Usta bayram denir. Yani mevleva ya kavuşma anden onlara. Bir de tabi cenazeye yardım eden aziz cematimiz işte yıkanamasında tabi tabuttunda mezar kazımında gerçi bunlar şehirlerde belediye yapıyor da yine tabi gereken bir koşma gerekiyor. Kefen şunlar bana alıyor. Hep bunların da ortaklaşa yardımcı yapmak gerekiyor bunlara da. O cihazısa yalnız bırakmamak gerekiyor orada. Hadis okuyduyum Müşra'la şimdi hadir Buhari Müslim'den cihazı namazı ilgili. men şehide cihazete. Hatta yusalli aleyha. Bir kimse bir cihazla bulunsa, ölü habere geldi, yakının dost Müslüman kardeşi, gitti oraya, bulundu orada ve hemen ayrılmadı ama. Camiye geldi ve bu kişi o cihazdan bir de cihaz amazında kılarsa, kılarsa, kıyratun, ona bir kırat sevap var. Kıırat, sıra anlamı. Ve men şeyde, hatta düdüfene felü kııratanı. Bir kimse cihazede bulundu. Camiye geldi, namazını kıldı, ayrılmadı camiden. Mezara gitti. Ta defin işi tamınca kadar bekledi orada. Bu kimseye iki kırat çağır var. Kıyla ve ma kıyrathane. Es-Sahab-ı Kiram-ı bu iki kırat Kale, Misr-ı Cebele'nin olduğu meyni. İki muazzam büyü dağ gibi sahibiyon teremler. Cebeleyin azameyin. Azame iki de dağ gibi büyüye. Demek ki bir Müslüman bir canzeye duydu. Evine gitti. Ama da ayrılmadı hemen. Müsallise durumu da camiye geldi ve canımızı kıldı. kıldı. Ölen kişi cenaze. Eğer bir Allah dostu ise geniş aile. Allah'ın sevdiği kulu ise, buyur ki Rabbim meleklerine kullarım. Bunun namazı kılınır, işte affettim evlen buyur muhtemelen. Buyuruyor. Demek ki bu kadar, kıymetli bir şey muhtemelen der. Yalnız alır cemaatimiz, cenaze, gerek namaz kılınıp mezara giderken, gerek kabristan'da genelde bir gaflet basıyor bizleri. Mesela, Önde cihazı arabası. Bir din kardeşimiz, yakınımız, tabuta konmuş, kefene sarılmış, dünyası bitmiş, yeni bir aleme gidiyor. Önümüzde o gidiyor Bence. Arkada taksi otobüsle gidiyoruz Bence. Biz ne Biz Aramızda her türlü konuşmak, şakalımız şundan bunlar. Sanki bir düğün alayım. İşte Rabbimizin en kızlı bir şey bu muhtemelen böylece. Yani bir insan böyle bir cenaze merasiminde, cenaze defin giderken de böyle konuşup gülerse Allah'ın en kızlıktan biri de bu muhtemelen böylece. Ne gerekiyor orada? Orada biraz tefekkür geliyor, tefekkür muhtemelen. Yani. Ya bazen düşünme gerekiyor. Bu kardeşimiz dün bizim gibi dünya üzerine geziyordu. Estaftı, memurdu, işi vardı, gücü vardı eşi vardı, çoluşu vardı, ev eşyası vardı, iyi bir serdi. Dün daha böyleydi bak. İki ay önce, bir ay önce böyleydi işte. Hastalmadan önce böyleydi, o da böyleydi. Şimdi ne oldu? Bak ona sıra şimdi gelmiş. Ece sıra gelmiş muhtemelen. Az Zahir'in elinden geçtiği ruh bedenden kolay çıkmış Ruh bedene zor girdi. Kolay girmedi ruh bedene. Korktu bedene girmeyen ruh adama sen... Babamızın ruhu, istemeye girmek. Koltuğu burada. Herhalde burada zorla gir, doğru çıkarım burada. Ruhu zor çıkıyor bana. Çok hızlı çıkıyor. Nereye gidiyor? Artık dönüş yok dünyaya ama. Gidenler, herkesin bir bakıyor. Çin'e bakıyor. İşte herkese bir dönüşü var şimdi. İşim var, gücüm var, işte şu var mesai, şu var, var O muhtemelen karışımıza dönüşü yok muhtemeyi gidilir oraya. Yine mezara gidili zaman adı cemaatimiz tabut yere kondumu oraya cemaat oturması gerekiyor. Ayak durmaması mekruh ayak durmamasıdır. Durulmaz böyle şey. ancak kimler yardım edeceklerse cihazenin depin içinde onlarla ilgilenirler oturması gerekiyor orada. Tabi oturulduğu zamanlarda özellikle de iyi havalarda güneşli havalarda mezarlarda yerinde tabi şehir dışında e aşık da oluyor çoğunda. E ne oluyor yazın herkes otomobil gölgesi beşli grup olmuşlar. E temiz havada istiyor orada. başıken kenarlarında dünya konuşmasına, e gülme konuşma. Ona melekler bunlara kızıyor hacam orada. Dördüncü yazacaksın. 5 haktan icabeti daveti Davete icabet etmek. Bir Müslüman kardeşi, diğer bir Müslümanı veya birkaç kişiyi davet etti. Bu tabii evlenme cemiyeti olsun, damla bir cemiyeti olsun. Bu davet edildiği zamanda kişi eğer bu davet edilen yere gitmesinde dini bir sakınca yoksa Gitmek ayda en aşağı sünnet muhteremler. Hatta velime de vacip dine bile vardır, sünnet olmuş oluyor. Demek gitme gerekiyor orada. Ancak bu dağelen yerde ...gidili zaman dini açıdan bir sakınca varsa. Mesela kadın bir olacaklar. O zaman tabii gitmeme gerekir muhteyhendir. Gitmeme gerekiyor. Günümüzde çok mesela biraz elme cimeti bir tabel oluyor. Karma karışık oluyor. ...hanımların kızların başlarına şu açı oluyor... ...orada gitmek tabii ...günah olmuş oluyor... ...ne gerekiyor da... ...oraya giden kişinin ya orada... ...evim var yapması gerekiyor... yapmayıp haram diye bunu... ...vermesi gerekiyor... E kişi bunu tabii yapamaydı bu zamanda... ...o zaman ne kalıyor... ...oraya gitmemek gerekir muhtemelen... Işte. ...yine bir insan mesela... Bir ...din kardeşi yeme davet etti eğer yemekten fazla israf edilecekse, israf tabi haram oluyor, O da bile kaşıma gerekir muhtemelen. İsraf bir haram olmuş oluyor. Demek ki, İslam'da davete icabet, bir iştimai yanı sosyal bir toplanma, görüşme, muhabbet tabi sohbet, dertleşme, bunların İslam'da güzel bir şeyler, icabete sünnet olmuş oluyor, ama gidilen yerde, Haş Allah İslam gün olacaksa kaşıma gerekiyor. Ve son beşinesi ve teşmütül atışı. Bir kimse aksırsa, hapşırsa, hapşırsa buna teşmit gerekiyor. Teşmit. Evet teşmit şimdi. Müriale şemaze deri. İnna Allahu Taala yuhibbul utaseh. Allahu Teala Mevlamız hapşırmayı seviyor bak müstahaplar. Eğer hapşırırsan bırakırsın hapşırma Allah da bunu seviyor bak. Ve ikiz hüttü saibe. Allah Teala esnemeyi sevmiyor, esnemeyi. Az Allah, esnemeyi Allah Teala sevmiyor. Biz de zaman ne yapacak? Mümkünse esnemek çalışacak. Evet, önleyemiyorsa sağ elinde avucunu ağzını kapatacak. Eğer sağ hayvandan meşkursa soyulur arkasıyla. Çünkü işe t harf için tuvalete arkasına konma gerekiyor. Allah Teala Mevlamız esnemeyi sevmiyor. Allah Teala hapşımayı seviyor. Fiza otası <gülüyor> döküm Peygamberimiz hadis-i Sizden biriniz aksırdığı zaman, sizden biriniz hapşırdığı zaman yühamid Allah Teala ve hapşıran kişi elhamdülillah derse, derse Kan hak ala kül müslimin Allah. kişi elhamdülillah derse bu şart. Derse onu diyanların ne gerekir? demesi gerekiyor. Yerhami ki Allah demeksiye onun hakkı yerhami gerek evvela. Bu nedir hapse muhterem Allah bunu seviyor muhterem seviyor. Hapşırmak Ger Gerçekte insan işte biraz şey oluyor. Tabi, pisi çıkıyor ama... Allah seviyor. Bu bir hayat kurtaran mesele muhtemelenler. Ya yani bir insan hapşaması... ...gerdiklerini sıkarsa... ...hayal tehlikeye gerekiyor muhtemelenler. Yani yanında ölüyor karşılaşık kişi. Şey. Bu Çok tehlikeli bir şey. Burundan... ...gırt gelen bazı mikrola pislikler muhtemelenler. Ki nefes motosiklete gidebilirler. Ki bunların tabii... ...ah gitme korkusu var burada... Bu defa ne oluyor muhteremler? Yüce Mevlamız'ın kurduğu düzen muhteremler. Yani bir de bunlara şey bir tefekkür gücüne bakalım muhterem bakınız. İnsanın bedeninde muhteremler. Öyle bir alarm sistemi Allah kurmuş ki doğal alarm sistemi bu çalışıyor muhteremler. Alarm sistemi. Mesela birkaç örnek vereyim. Bir insan bir organında bir avruz sancı var. Nedir bu? o aldan alarm veriyor. Ben rahatımı ilgen benle diyor. Alarm veriyor. Hiçbir ekşir ağrıyor, ağrı yapıyor, alarm veriyor. Ben ilgen benle diyor kardeşim. Alarm veriyor. Yine bedene bir yamacı madde girsin, hipokopşi olsun, nasıl olsun, benim yamacım madde girdi mi, beden alarm veriyor. Hemen o ki vallahi ona savaşa başlıyor. burada. Onun defa çalışıyor. Yine solunum yolundan aslında bu mukozalarda şeyler böyle, günün çıkıntı daha var. Bunlar tutuyor böyle gelen, gereken şeyleri. Tutamazlar bunlar. Gırtlaha kaçtı. Ne boşuna kaçtı. Bir zararlamada kaçtı mı ne oluyor? Akciğere bunun önlemesi için bunlar zevkiz deniyor tıb Aslında ilahi bir uyarı ile kişinin burun şey bir uyarı oluyor buna mukozasında böyle. Uyarı oluyor buna. Uyarı oluyor. O anda ne oluyor? Hava Hava çok sert, şişiyetli hava çıkıyor. Bu hava tabi yani burun yet, yetiştik kalıyor buna. Ağızdan, burundan çıkıyor ve hava gürültülü çıkıyor bu defa. Kompresör gibi böyle. kompresör gibi temizleyecek. Yani burun, nefet burada temizlemesi için gerekiyor. Kompresör gibi güçlü şişiyetli bir hava çıkacak. Birdenbire çıkacak hava böyle. Birdenbire çıkacak, hava çıkıyor. Bu, iade dışında olan bir böyle olan bir şey Hava birden böyle çıkıyor. Tabi çıkarken ne yapıyor? Biriken mikroplara da o savuğu da dışlara atıyor. Hem tabi gürültü çıkıyor, ses çıkıyor için. Ağızdan burnundan beraber çıkıyor. Ondan bir anda kat ediliyor onu. Ona kat ediliyor bir anda duruyor. Fakat bu insan için sahip kıymeti bir şey. Demek ki bir Müslüman kardeşimiz hapşırdı. Ama elhamd demedi. Onun hiç demek demek gerekir gerekmiyor. Hiç demez ona. Habşang kardeşimiz yanımızda hapşırdı. Elhamd dedi. Onu duyana her biri kim olsa onun ne gerekiyor? Yarhamuke Allah. Ne gerekiyor? Peki Habşang kişi çok hapşırıyor. Bu ne olacak şimdi? Şemmit ehekes celasen Ebu Davut'ta okuyun bazı herifi. Önceki kardeşi bu buhar'daydı. Bu Ebu Davut'tan. Bure Bakın'ın peygamberi her şeyi anıfı e Peygamber mutlaka yapıyor. Yani o 23 yıllık o asıl saadette hapşırmaya kadar her konu açıklanıyor her konu. Ben bir Resulü Allah'ın Resulü ne buyuruyor? Şembit e hake Karışına elham deyince yaramık Allah de. ne kadar Selasen, bir sefer. bir sefer. Hapşırdı, elhamdülillah. Duyan, yaramık Allah. Yine hapşırdı, elhamdülillah dedi, yaramık Allah. Üçünün hapşırdı, elhamdülillah dedi, ya duyanlar, yaramık Allah. Feinzade, eğer üçten fazla hapşırırsa, Hüvbe Zübkam'ın o hastalıktır, artık bu yaramık ama delmez buna zaten. Üçten fazla olursa Mesela saman grip, grüptür, şu budur. Şu kadar olur. Kızamukta, kız olur, olur onlarda. Çok hapşırma olur. Bu tabi bu kadar şişer, salgı yapamaz da. Açması için bunu yapmış oluyor. O zaman gerekmiyor muhteremler. Bir sefer. Yine adı şevce geliyor, adı cebatımız. Bir kimse bir söyle konuştu. Kişi. Bir şey söyledi, konuştu. Kişi konuştu, bitirdiği anda bir kere hapşırdı, bir kere ama. Hapşırdı, bir kere... O söz doğru, gerçektir bakın. Adışır onun Yani hapşı demek ki öyle bu şey değil. İlahi Tanrı Fatiha.